الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فهو المهتد وما يضلل فلا هادئ له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 يصلح لكم أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذنوبكم، وما يطع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فاز فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن استقل حديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر العمور محتثاتها، وكل محتثة بدعه، وكل بدعة ضلاله، وكل ضلالات في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المجاهدين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا وقاتلوا في سبيل الله أبادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون Hazreti Ayşe bir gün kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorar. Ey Allah'ın Resulü yaşadığın bu süreç içerisinde sana Uhud'dan daha ağır gelen bir gün var mıdır der. Ey Allah'ın Resulü sana yaşadığın bu hayatta bugüne kadar geçirdiğin tevhid daveti esnasında Uhud'dan sana daha çok ağır gelen sana daha çok yük bindiren, sana daha çok acı veren bir gün oldu mu der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif günü öyleydi der. Ancak soruya baktığımız zaman, sorudan anlıyoruz ki Uhud günü, sahabenin kalbinde, sahabenin zihninde oldukça acılara sebep olan bir gündür. Sahabenin zihninde Uhud günü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de çektiği sıkıntılardan daha zorlu bir gündür. Sahabe bunu görmüştür. Nasıl zor olmasın ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ordusu yani tevhid ordusu hicretten sonra müşriklerle ikinci kez karşılaştıkları zaman büyük bir yenilgiye uğramışlardır. Bu öyle büyük bir yenilgidir ki o yenilgide Hamza İbni Abdülmuttalip Allah'ın aslanı şehit olmuştur. Medine'nin ilk muallimi Musa B. Nurey şehit olmuştur. Enes bin Nadir şehit olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaçıp bir yere sığınmak zorunda kalmıştır. Ve hatta ve hatta kendisi yara almıştır. Ve hatta kendisi yara almıştır. Gerçekten Uhud günü zor bir gündür. Değerli kardeşlerim, hayatımızda zor günler olabilir. Gerek fert olarak, gerek Müslümanlar olarak oldukça zorlu süreçler geçirebiliriz. Bugün İslam ümmetinin durumuna baktığımız zaman oldukça zorlu bir süreçten geçtiği malumdur. Birkaç yıl içerisinde yüzlerce, binlerce Müslüman şehit olmuş, mücahit şehit olmuştur. Çocuklar ve kadınlar esaret altına girmiştir. Birçok Müslüman şu an gerek Türkiye'de gerek Türkiye dışında esaret altındadır. Tevhid daveti adına her atılan adım bir şekilde tağutlar tarafından püskürtülmeye çalışılmaktadır. Müslümanlar gerek yaşadığımız, yaşamak zorunda kaldığımız bu sistem içerisinde gerekse dünyanın genelinde oldukça zor, oldukça sıkıntılı günler geçirmektedir. Ama bilin ki bu zor günler Uhud gününden daha zor değildir. Bu zor günler Uhud gününden daha çok acı veren, Uhud gününden daha çok üzüntü veren, Müslümanları Uhud'dan daha çok hüzne kark eden günler değildir. Değerli kardeşlerim, fert olarak da, Zor günlerimiz olabilir Müslüman bir kişi olarak da Maddi veya manevi Ailemizden Çevremizden işimizden Veya içinde bulunduğumuz sistemden yana Sıkıntılı günler geçirebiliriz Ancak bilin ki Allah subhanehu ve teala buyuruyor ve Size isabet eden ey Müslümanlar Fert olarak ey Müslümanlar Hangi sıkıntı içindeyseniz وَمَا أَسَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَالْ جَمْعَانِ فَبِيِذْنِ اللّٰهِ Bunu bileceksiniz kardeşler. Hangi sıkıntı ve dert içindeyseniz bu Allah'ın izni Allah subhanahu ve teala böyle dilemiştir. Allah subhanahu ve teala böyle ol demiştir. Allah subhanahu ve teala böyle ol dediği için böyledir. Allah subhanahu ve teala'nın bir hikmeti vardır. Allah subhanehu bir dilediği vardır. Vallahi biz bilmeyiz. Allah bilir. Vallahi hayrın nerede olduğunu, şerrin nerede olduğunu biz bilmeyiz. Allah en iyi bilendir. Hiçbir zaman kardeşler, yeri gelmişken söyleyeyim, hadiseleri, olayları, tarihi bulunduğunuz yerden yorumlamaya kalkmayın. Yaşadığınız tarihi bulunduğunuz yerden yorumlamaya kalkmayın. 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra ne olacak bir bakın. İşte Uhud günü. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çok zor gelen bir gündür. Ama 6 veya 7 yıl sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muzaffer bir komutan olarak Mekke'yi fethetmiştir. Uhud gününden hadiseleri değerlendirirseniz Uhud gününden hemen sonra bakarsanız ki münafıklar böyle bakmıştır. Biraz sonra ayette gelecek. Eğer onlar bize uysalardı böyle böyle olmaz demişlerdir. Olayları içinde bulunduğunuz tarihten değerlendirmek münafıkların vasıflarıdır kardeşler. Müslüman olayları Allah'ın indirdiğine göre değerlendirir. Ve anında değerlendirmez. Anında bakmaz. Uhud gününe gidelim beraber. Savaşın son anlarına gidelim. Uhud Dağı'na çıkalım. Haydi buyurun. Uhud Dağı'ndan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ordusunun durumunu yorumlayalım. En yüce, en büyük sahabeler şehit olmuş. Şirk ordusu, tevhid ordusunu kovalıyor. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile sığınacak bir yer arıyor kendisine. Etrafında kimse yok üç beş kişi hariç. Ne dersiniz? Bu iş bitti dersiniz değil mi? Müşrikler nasıl galip gelir dersiniz değil mi? Ama öyle değil işte. Aradan birkaç yıl geçmiştir. Altı yıl veya yedi yıl geçmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle savaşanlara bugün ben size ne yapayım demiştir. Benden ne bekliyorsunuz demiştir. Kendisine karşı ordu hazırlayıp savaşanlara... Haydi ben sen ne yapayım diye sormuştur. Onlar da demiştir ki sen kerim bir babanın kerim oğlusun. Senden biz sadece hayır bekleriz. Kardeşler bugünler zor günler. Fert olarak zor günler geçiriyor olabiliriz. İslam ümmeti olarak zor günler geçiriyor olabiliriz. Burada hutbeye çıktığım zaman bundan bir beş sene önce bir altı sene önce kimse yok. Yok. Allah yolunda sözlerini tuttular, Allah'ın dini adına sözlerini tuttular, Allah yolunda cihad edin denildiği zaman koşarak gittiler ve Allah'ın izniyle şehadete ulaştılar. Birçok kardeşimiz esaret altında, birçok bacımız esaret altında, birçok kardeşimiz çok zor durumlarda ama olayları münafıklar gibi bugünden yorumlamayın kardeşler. Olayları münafıklar gibi bugünden yorumlayıp işte bitti, işte yok oldular, işte çöktüler. Hayır. Müslümanlar Allah'ın izniyle galip gelecektir. Allah Subhanahu ve Teala bu dini tamamlayacaktır, müşrikler istemese bile. Allah Subhanahu ve Teala kitabını hakim kılacaktır, laikler istemese bile. Allah Subhanahu ve Teala hükmünü hakim kılacaktır, demokratlar istemese bile. Bu bize Allah'ın vadidir. Siz yalancı tarihi okuyup münafıklar gibi şüphelenenlerden olmayın. Siz Allah'ın vaadine güvenin. Allah subhane ve teala bize zafer vaad etmiştir. Allah subhane ve teala bize nusret vaad etmiştir. Allah subhane ve teala bize yardım vaad etmiştir. Allah subhane ve teala bize hepsinden de ötesinde cennetler vaad etmiştir. Allah'ın izniyle bu nusret gelecektir. Allah'ın izniyle bu yardım gelecektir. Allah'ın izniyle bu galibiyet, bu zafer mutlaka gelecektir. Allah'ın izniyle cennetlere Müslümanlar mutlaka kavuşacak ama sadece sadece sabretmemiz gerekiyor. Çünkü Allah'ın bir hikmeti vardır. Nedir Allah'ın hikmeti? وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler açığa çıksın. İşte kardeşler bu günler müminlerin açığa çıktığı günlerdir. Müminler bu günleri kendi avantajlarına döndürür. Bolluk anında saflar karışmıştır. Bolluk anında imanınızın güçlülüğü açığa çıkmaz. Bolluk anında sizin bir cevherseniz cevherliğiniz açığa çıkmaz. İslam cemaatinin, İslam devletinin, İslam hilafetinin, İslam ordusunun liderleri bolluk anında kimin samimi, kimin ise diliyle iman ettiğini bilemez. İşte bugünler hepimiz için büyük fırsat günleridir. Kardeşler bu günler of çekme günü değildir. Kardeşler bu günler vah çekme günleri değildir. ''Oturup ağıt yakma günleri değildir.'' Bu günler, müminlerin kendisini açık etme günleridir. Bu günler, müminlerin Allah'a imanlarını ispat etme günleridir. Kim Allah'ın din adına çok yardım ediyor? Kim Allah'ın din adına daha çok koşuyor? Kim Allah'ın din adına daha çok dua ediyor? Kim Allah'ın din adına daha çok davet ediyor? Kim Allah'ın din adına daha çok ilim tahsil ediyor? Kim Allah'ın din adına daha çok savaşıyor... Kim Allah'ın din adına daha çok infak ediyor, işte bu günlerde belli olacaktır. Bundan 3-5 sene önce böyle dar günler değildi. Tağutlar, Müslümanlara önlerini açmıştılar kendi siyasetleri gereği. Herkes Allah'ın dininin yardımcısıydı. Hatta Allah'ın dinine yardım ediyor gibi görünmek maddi olarak da ciddi kazançlar sağlıyordu. Herkes Allah'ın dinine yardım etmek için koşuşturuyordu. İşte o günler müminlerin açığa çıktığı günler değildir. Müminlerin açığa çıktığı günler bu zorluk günleridir. Müminlerin açığa çıktığı günler bu darlık günleridir. Müminlerin açığa çıktığı günler bu baskı ve zulmün arttığı, kimsesiz kaldığımız, 3-5 tane Müslümanla kaldığımız bu zor ve sıkıntılı günlerdir. İşte bu sizin için bir fırsattır. İşte bu benim için bir fırsattır. İşte bu hepimiz için büyük bir fırsattır. Rabbim biz sana hakkıyla iman ediyoruz. Biz iman ettik ve imanımızda istikamet üzereyiz. Biz la ilahe illallah dedik. Bunu söylerken kalbimizde olanı söyledik. Sadece kalbimizde olmayanı dilimizde ifade etmedik. Kalbimizde bizim la ilahe illallah vardı. Biz bunu sana ispat ediyoruz ya Rabbi. Diyeceğiniz günlerdir. Bu günler çok uyuma günleri değil kardeşler. Bu günler evden işe işten eve gitme günleri değil kardeşler. Bu günler dünya sıkıntılarıyla aldanıp Allah'ın dinini terk etme günleri değil kardeşler. Bu günler imanınızı açığa çıkarma günleri. Evet bizler imanımızı açığa çıkarmaya çalışacağız. Bizler Rabbimizin bizim mümin olduğunu olduğumuzu bilmesi Rabbimizin bizim müminliğimizi açığa çıkarması günleridir bu günler aynı zamanda bu günler kardeşler münafıkların açığa çıktığı günlerdir hocam biraz bekleyelim çok sıkıntı var diyenlerin de açığa çıktığı günlerdir haydi Allah yolunda kalk Allah'ın dinini anlat dendiği zaman ya işte ağzımızı açsak soruşturma geçiriyoruz diyenlerin açığa çıktığı günlerdir bu günler. Dün kolaydı. Tevhidi anlatmak kolaydı. Tevhidi anlattığın için kimse sana ses çıkarmıyordu. La ilahe illallah dediğin için kimse sana ses çıkarmıyordu. Allah'tan gayrı tağutlara, Allah'tan gayrı ilahlara, Allah'tan başka hükümranlık süren tağutlara itaat etmeyin demek belki dün kolaydı. Ama bugün zor, bugün biraz daha kapalı, şöyle üstü kapalı davet yapmamız gerekir diyenlerin açığa çıktığı gündür kardeşler bugünler. O halde kararınızı verin. Mümin mi olmak istiyorsunuz? Yoksa münafıklardan mı olmak istiyorsunuz? Kararınızı verin. İmanınızı mı açığa çıkarmak istiyorsunuz? Nifakınızı mı açığa çıkarmak istiyorsunuz? Kararınızı verin. Samimi olanlardan olmak mı istiyorsunuz yoksa yalancılardan mı olmak istiyorsunuz kararınızı verin. Eğer mümin olmak istiyorsanız, eğer imanınızı açığa çıkarmak istiyorsanız, eğer samimiyetinizi ve ihlasınızı açığa çıkarmak istiyorsanız hiç durmadan koştur Dünya gelip geçici bir metadır kardeşler. Dün geçti yarın gelmek üzere ve kıyamet her an kopmak üzeredir. Küçük kıyametimiz olan ölüm bizi ne zaman bulacağı belli değildir. Kararınızı verin ve yola çıkın. Kararınızı verin ve koşturmaya başlayın. Allah'ın dine davet adına, Allah'ın dinine yardım adına, Allah'ın dine hizmet adına bir dakikanızı bile kaybetmeyin kardeşler. Zira bugünler oturanlar Allah'ın nifakını açığa çıkardı kimselerdir. Bugün susanlar Allah'ın samimiyetsizliğini açığa çıkardığı günlerdir. Bugün uyuyanlar Allah'ın nifakını açığa çıkardığı günlerdir. Onlar dediler ki Onlara gelin Allah yolunda savaşın veya Allah yolunda İslam'ı müdafaa edin dendiği zaman onlardan Allah yolunda bir şey istendiği zaman Onlardan Allah'ın dinine hizmet istendiği zaman, onlardan Allah'ın dinine yardım istendiği zaman mutlaka mazeret bulurlar. Kardeşler Allah'ın dinine yardım istediğiniz zaman, önce birinci cümleyi okurayım. Birisi sizden Allah'ın dinine yardım istediği zaman hiç imkanınız olmasa bile tamam deyin. Ayağa kalkın Allah kolaylaştıracaktır. Benim şu an cebimde yüz bin lira param yok. Benim şu an cebimde yüz bin lira param yok. Bulma imkanım da yok. Allah için yani şimdi yüz bin lira nereden bulacağım ben? Burada oturuyorum örnek veriyorum. Bir kardeşimiz geldi. Hocam dedi Allah'ın dini yoluna birkaç tane esirimiz var. Kurtarmamız gerekiyor. Böyle bir olay olmaz da farz-ı misal. Kesinlikle ama kesinlikle. Vallahi kardeş olsa verirdim ama vallahi yok demeyin. Bu söz doğru bir söz. Ama mazeret sunmayın. Tamam kardeş ayarlamak için elimizden geleni yapalım. Param yok ama iki rekat namaz kılıp dua edeceğim değil. Tamam kardeş seninle birlikte param yok ama seninle birlikte koşturacağım değil. Diyelim ki arabanız yok. Araba bulma imkanınız da yok. Hiçbir tanıdığınızda arabanız yok. Bir kardeşiniz geldi sizden Allah için bir yere davete gidilecek araba istedi. Vallahi kardeş arabam yok olsa verirdim demeyin. Bu münafıkların sözüdür. Allah'ın dinine yardıma çağrıldığı zaman mazeret uydurmak münafıkların hasletidir. Haydi Allah yolunda dendiği zaman bir mazeret sunmak kalbinde hastalık olan kimselerin işidir. Kardeşim aç mısın? Seni doyuramam ama seninle birlikte ben de aç kalabilirim. Kardeşim yorgun musun? Senin yorgunluğunu gideremem ama seninle birlikte ben de yorulabilirim. Kardeşim uykusuz musun? Senin uykusuzluğunu gideremem ama elimde bu imkan yok ama seninle birlikte ben de uykusuz kalabilirim diyenlerden ol. Yok yapamayız, edemeyiz, şöyle böyle demeyin. Çünkü bu münafıkların hasretidir. Onlara gelin Allah yolunda savaşın. Ya da Allah'ın dinini müdafaa edin dendiği zaman eğer biz savaşmayı bilseydik sizinle beraber savaşırdık derler. Hemen bir mazeret uydururlar. Eğer imkanımız olsaydı yardım ederdik. Eğer maddi imkanımız olsaydı infak ederdik. Eğer arabamız olsaydı Allah yolunda verirdik. Eğer evimiz olsaydı Allah yolunda ortaya koyardık derler. Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor. Yequlune hum lil küfr yevme minhum iman. Onlar iman buradadır. İman bir yerdedir. Küfür de bir yerdedir. İnsan iman ile küfrün arasında gidip gelir. İman artar ve eksilir. İman arttıkça insan iman çizgisine doğru yaklaşır. İmanı en zirvede olanlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer enbiyadır. İman arttıkça onlara yaklaşırsın. İman azaldıkça küfre yaklaşırsın. İşte mazeret uyduranlar Allah'ın dinine yardım adına kendisinden bir şey talep edildiği zaman mazeret uyduranlar burada küfre daha çok yakın olan kimselerdir. Allah subhanahu wa onlara kafir demiyor. Onlar küfre yakın, imandan daha çok küfre yakın diyorlar. Kardeşler dikkat edin. Bizim basit gördüğümüz, çok bizim basit gördüğümüz çok küçük bir şey Allah'ın yanında çok büyük olabilir. Birileri onları gelin Allah'ın dinine yardım edin demiş. Onlar da şu an imkanımız yok demişler. Biz bunu yapamayız demişler. Allah bunlar hakkında diyor ki onlar o gün imandan daha çok küfre yakındılar. Allah. Ağzınızdan çıkana dikkat edin. Söylediğiniz kelimelere dikkat edin. Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor: "Onlar o gün yakuluna bi efvahhim ağızlarıyla bir şey söylüyorlar maalesef fi kulubihim kalplerinde olmayan söylüyorlar." Kardeşler ağızlarınızdan çıkana dikkat edin. Ağzınızdan çıkan kalbinizde olan olsun. Ağzınızdan çıkan bir söz Ağzımızdan çıkan bir laf Ağzımızdan çıkan bir kelime Hakkımızda onlar o gün imandan daha çok Küfre yakındılar Ayetinin hakkımızda inmesine sebep olabilir kardeşler Allah subhane ve teala Onların gizlediklerini En iyi bilendir Ayet devam ediyor Alimran suresi bu arada kardeşler 166. ayetten başladım Mutlaka ama mutlaka fizilan-ı Kur'an'dan bu kısmı okuyun. Bu kısmı okuyun. Gönlünüz imanla dolsun. Bu kısmı defalarca Allah'ın kitabından okuyun. Kalbinizdeki iman güçlensin. Eğer küfre daha çok yakınsanız bu nasihatlerle nasihatlenin ki imana daha çok yaklaşın. İmana daha çok yaklaşın. İmana daha çok yaklaşın kardeşler. Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor. O kimseler için Onlar o gün küfre daha yakın olanlar var ya Mazeretleri üretenler var ya Gerçekten imkanımız olsaydı Allah'ın dinde yardım ederiz diyenler var ya Yapabilecek olsak koştururuz diye hep mazeret üretenler var ya Onlar dediler ki Uhud'da şehit olanlar için Eğer onlar da bizim gibi hareket etselerdi öldürülmezlerdi. Vallahi bu sözü ben çok duydum. Bu sözü ilk Kur'an-ı Kerim'de duydum. İlk bu sözü bana Allah haber etti. Uhud gününde bir yenilginin ardında birileri çıkmış. Tarihi yanlış yerden okumuş. Birileri Uhud savaşına çıkmış. Uhud dağına çıkmış. Uhud dağından olaylara bakmış ve arkasında şu yorumu yapmış. Eğer onlar bize uysaydı Bak orada öldürülmezlerdi. O kimseler Allah'ın hikmetini hiç düşünmemişler. O kimseler Allah'ın bildiğini hiç düşünmemişler. O kimseler Allah'ın ne dilediğini hiç düşünmemişler. Ve tarihi yanlış yerden okumuşlar. Tıpkı bu günlerde olduğu gibi. Ne zaman bir Müslüman cezaevine girse, ne zaman bir Müslüman ceza alsa, ne zaman bir Müslüman... Allah yolunda esir düşse demiyorlar mı bize itaat etselerdi bunlar başlarına gelmezdi. Duymuyor musunuz sosyal medyada veya gittiğiniz yerlerde şu an Suriye'de, Irak'ta ve başka yerlerde esir düşen Müslümanlar, esir düşen kadınlar için onlar bize uyusaydı bizim sözümüzü dinleselerdi esir düşmezlerdi diyenlere vallahi ben her gün şey yapıyorum, rastlıyorum. Siz de mutlaka rastlıyorsunuz. Bu insanlar ıslah edici değillerdir kardeşler. Bu insanlar nasihat edici değillerdir. Bu insanlar dert çekici değillerdir. Bu insanlar sadece ama sadece fesat çıkarmak için tıpkı selefleri gibi, Medine'li münafıklar gibi sadece Allah'ın dinine karşı, Allah'ın hikmetine karşı, Allah'ın dilemesine karşı, Boş boş söz sarf eden kimselerdir. Bunlardan uzak durun kardeşler. Bunlardan uzak durun. Dediler ki eğer bize itaat etselerdi. Eğer bize itaat etselerdi onlar bu hale düşmezlerdi. Bugün böyle diyenlerin Allah subhane ve teala diyor ki Haydi madem öyle siz kendi nefsinizden ölümü bir itin. Onlar öldüler siz sanki ölmeyecek misiniz? Onlar esir düştüler. Yarın sizin başınıza ne geleceğini bilmiyor musunuz? Onlar aç kaldılar. Peki yarın sizin durumunuz ne olacak? Onlar sıkıntı çekiyorlar. Yarına dair garantiniz var mı? Vallahi ve vallahi Müslümanlar hakkında soy zanla konuşanlar. Müslümanlar hakkında soy izanla laf edenler. Müslümanlar hakkında Allah'ın dilemesini hiçe sayarak söz sarf edenlerin Müslümanları kınadıkları durumdan çok daha kötü durumda kötü durumda olduklarını burada isim isim at at soyat soyat cemaat cemaat burada zikrederim Allah'ın izniyle kardeşler tekrar ediyoruz Allah bilir biz bilmeyiz biz sadece Allah'ın dinine ihlasla sarılmakla mükellefiz başımıza ne gelirse Allah'ın izniyledir Başımıza gelenler de Allah'ın izniyle bizim hayrımız olacaktır. Allah subhanahu ve teala öncelikle hasta abimize şifa versin. Ona rahmet versin. O abimiz, o amcamız bugüne kadar hep Müslümanlar için koşturdu. Şu an tüm Müslümanlar olarak yapabileceğimiz sadece ama sadece duamız var. Rabbim bu kardeşimize, bu büyüğümüze selamet versin. Onun için en hayırlı neyse onu acil kılsın. Biz onun Allah'ın dinine daha çok hizmet edeceğine inanıyoruz. Rabbim sen bizden daha iyi bilirsin ama daha çok işi var onun. Yapması gerekenler var. Daha ihtiyacı olan birçok davanın ihtiyacı var. İslam'ın ihtiyacı var. Daha çok koşturacak daha çok koşturacak gece 12'de o yaşına rağmen Allah'ın dini için şu lazım dediğin zaman Arabaya binip İstanbul'a kadar gidecek. Daha böyle ihtiyaçlar var. Biz böyle olmuyoruz. Bundan dolayı Rabbim diyoruz ona şifa ver diyoruz. Ama sen en iyisini bilirsin. Sen en hayırlısını bilirsin. Sen en hayırlısını bilirsin. Biz sadece en hayırlı olanı ona acil kıl diyoruz ve vahde ve vesselamu ala men la nebiye ba'de Kısa bir hübbede birkaç konuya değineceğim Kardeşler El dinu en nasiha Din nasihattir Bazen bir kardeşim gelir Bana nasihatte bulunur Nasihatte bulunduğu Konu en iyi bildiğim konudur O kardeşin bana Nasihat ettiği konu Kitabını yazacağım bir konudur o kardeşim bana nasihat ettiği konu, şurada derse başlasan üst üste sekiz ders yapabileceğim bir konudur. Ama bunların tamamı bilgidir. Nasihat ise kalbe işler kardeşler. Kardeşimiz gelir, nasihatini yapar. Subhanallah, öyle çok etkilenirim ki, öyle çok yanlışlarımı görürüm ki, düzelirim veya düzelmem ama görürüm. Kardeşler, din nasihattir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Din, en Din sadece ama sadece nasihat etmek gibidir manası bu. Niçin söyledim bunu? Geçenlerde bu abimize telefon açtım. Sesi çok kötü geliyordu. Nasılsın dedim. Günden güne kötüye gidiyorum dedi. Dedim ki abi sen günden güne iyiye gidiyorsun ya. Sen kötüye gider misin hiç? Sen Müslümansın. Sen şirki terk ettin sen la ilahe illallah dedin sen tağutları reddettin bir biz senden hiçbir kötü ahlak görmedik müslümanlar olarak şahit miyiz burada tanıyan kardeşler şahidiz hep senden hayır gördük bu iki ibadetlerini yaptığını gördük bu üç büyük haramlarda durma yapmadığını gördük bu dört ve her zaman Allah'ın dinine yardım ettiğini gördük e Allah subhane ve teala seni yalnız mı bırakacak Allah subhanehu ve teala seni yani sana zulmettiğini zannediyorsun? Belki ufak tefek üç beş belki küçük günahın vardı. Onları da temizleyeyim de bu dünyadayken bu kolum direkt cennete girsin diyor belki ne biliyorsun dedim. Ve sen her gün kötüye gitmiyorsun. Vallahi sen benim zannım budur. Her gün iyiye gidiyorsun dedim. Sesi düzeldiği, morali düzeldiği. Kardeşler bu anlattıklarım o amcamızın çok iyi bildiği şeyler. Benim en sıkıntılı günlerimde kendisi bana bu nasihatlerde bulunmuştu. Ama nasihat bir başka kardeşler. Birbirinize nasihat edin. Birbirimize nasihat edelim. Eksiğimiz olmasa da nasihat edelim. Mesela çok doğru sözlü bir kimseyim. Gel doğru sözlülük üzerine bana nasihat et. Bundan dolayı ecir alır mısın? Alırsın. Dinlediğim için ecir alır mıyım? Alırım. Allah Subhanahu ve teala kalplerimizi yakınlaştırır mı? Yakınlaştırır. Emanetine sımsıkı bağlı bir kimseyim. Kardeş nasihat et bana. Nasihat etmek demek illa eleştirmek demek değildir. Nasihat etmek demek illa kötülemek değildir. Nasihat etmek demek bir Müslümanın bütün hatalarını serip ortaya dökmek değildir. Kardeşler Allah Allah'ın güç ve kuvvet sahibi olduğunu biliyorum. Beş tane ayet bul. Gel benim yanıma. Beş tane ayetle Allah'ın güç ve kuvvet sahibi olduğunu bana nasihat et. Kardeşler şu hutbelerde anlattığım hangi konuyu bilmiyorsunuz siz? Her şeyi biliyorsunuz. Şu hutbede anlattığım ve sizin bilmediğiniz bir şeyler var mı? Yok. Ama işte bu da bir nasihat. Faydası oluyor mu? Eminim sizlere faydası oluyor. Çünkü bana faydası oluyor Kendi yaptığım nasihatin Bana faydası oluyor O halde İslam cemaati ayakta duracaksa İslam ümmeti ayakta duracaksa İslam toplumu Ayakta duracaksa ancak ve ancak Nasihatle ayakta duracaktır Kardeşler bu birincisi İkincisi Birinci hutbeyle ilgili olarak Yarım kalan bir şey söyleyeceğim Kardeşler Müslüman Zor günlerin adamıdır Refah ve bolluk içerisinde Müslümanın cevherliği Müslümanın saf bir altın olduğu açığa çıkmaz Müslüman zor günleri zor şartları hep lehine çevirendir Allah'ın izniyle Çünkü Allah subhane ve teala o zor şartları Bize güç ve kuvvet olsun diye göndermiştir O zor şartları lehimize çevirelim diye göndermiştir Maddi olarak sıkıntılarımızı lehimize çevirebiliriz manevi sıkıntılarımızı lehimize çevirebiliriz. Cihalet günlerimizi aydınlık yapabiliriz. Her türlü zorluğu lehimize çevirebiliriz. Yeter ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi büyük hedefli olalım. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki ehzat gününde etrafı kuşatılmıştır. Kafirlerle savaşacak gücü olmadığı için kafirlerle savaşacak gücü olmadığı için Hendek kazmak zorunda kalmıştır. Karışıklayacak gücü yok. Artık yiyecek bitmiş, karınlarına taş bağlamışlardır. Beni Kureyza denenin arkadan ihaneti vardır. Kadınlar bir kalede toplanmışlardır. Oldukça zor bir gündür. Hendek kazılırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşısına bir taş çıkar. Bir vurur, der ki bakın şartlara bakın. Anlattım size şartlar ne kadar zor. Resulullah der ki size İran'ın hazinelerini vaat ediyorum der. Subhanallah. Yiyecek ekmeğe muhtaç. Yiyecek ekmeğe yok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hedefine bakın. Size Bizans'ın hazinelerini vaat ediyorum der. Kardeşler yeter ki hedefimiz büyük olsun. Hedefimiz Allah'ın dinini hakim kılmaktır. Hedefimiz içinde yaşadığımız coğrafyayı Allah'ın dine davet etmektir. Hedefimiz Allah'ın kitabını hakim kılmaktır. Bizim hedefimiz budur. Biz bu yolda yürüyeceğiz. Rabbim subhane teala ne dilerse o olacaktır. Eğer bu hedefte giderseniz karşınıza gelen her türlü zorluklar mutlaka ama mutlaka Müslümanların lehine Dönecektir inşallah. İşte Uhud gününde olduğu gibi, işte hasap gününde olduğu gibi. Mekke gününde 13 yıl boyunca müşriklerin her türlü tuzakları Müslümanların lehine dönmüştür. Bugün de böyle olacaktır inşallah. Velhamdülillah Rabbil Alemin. Namaz için safçalım kardeşler.